Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Ahmet Taşdemir, İhsan Efe, Sedat Yılmaz, Esad Efendi, İsmail Yıldız, Küçük Kız, Selan Sarkur, Genç, Gürkan Demir. 38. Bölüm. Mustafa Sabri Efendi anlayışlı bir insandı. Sohbet koyulaştı. Tam beş saat sürdü. Akşamı kıldık. Yatsıyı kıldık. Nihayet Mustafa Runyon dedi ki. Efendim yakında tramvaylar kesilecek. 30 kilometre yolumuz var ve iki tramvaya binmemiz gerekiyor. Ee, o zaman müsaade isteyelim. Gene buyurun inşallah. Türkiye'deki dostlara çok çok selam söyleyin. Siz de zaman ama... ...bilmem gelir misiniz? İhsan Efendi'nin Topbaş ailesine bakışı nasıldı? Çok muhabbetliydi. İhsan Efendi Topbaş ailesine çok dua ederdi. Bir gün şöyle demişti... Hamdi Topbaş ve ailesi, oğulları Nuri, Hulusi, Muammer, Musa ve Abidin Beyler dua almış kimselerdir. Böyle erkeği, kadını, büyüğü, küçüğü Allah yolunda olan namazlı, abdestli, zekatlı, faziletli bir aile zor bulunur. Birçok asil aileler vardır da amelin, takvanın, İslam terbiyesinin kesilmeden devam etmesi ailelerde zor oluyor. Topbaşlar bu konuda maşallah muvaffak olmuşlardır. Bunlar Avrupa'ya gitmekten çok Hicaz'a, Harem-i Şerife gelmeyi severler. Her sene de gelirler. 1944 yılında olacak. Nuri ve Hulusi Beyler hacca geldiler. Dönüşte Kahire'ye uğrayıp İhsan Efendi ile görüştüler. İhsan efendinin talebe okuttuğunu görüp çok sevindiler. Hoca e yardım etmek istemişler. Bizim haberimiz yok. İhsan efendi demiş ki: Beyler, Allah razı olsun. Benim maaşım var, ihtiyacım yok. Yalnız eğer yardım edilecekse Muhtaç talebelerimiz var Onlara yardım edilebilir Sonuç ne olmuş? İhsan efendi kendinden önce talebelerini düşünen bir insandı Baba gibiydi O talebelere top başlar maaş bağladı Bazı insanların gurbet sıkıntılarını konuştuk Acaba Mustafa Sabri efendi sıkıntı çekmedi mi? Çekmez mi? ...hem de pek acıklı sıkıntılar çekmiş. Ama mütevekkil bir insan... ...kaderi tenkit etmiyor. Sıkıntılar söz konusu olunca... ...sadece şöyle derdi. Ne yapalım... ...kaderimizde bu varmış. Hoca efendinin zevcesi... ...Şeyhül İslam vekili Asım efendinin kızı. Zengince bir aile. zinetleri varmış... Bir kısmını satıp Romanya'da bir ev almışlar. Şöyle anlatırdı. Romanya'da kalamadık. Tanıdık kimse, fazla Müslüman yok. Yunanistan'a geçtik. Talebi okuturuz, gazete çıkarırız. Yazdıklarımız belki Türkiye'ye girebilir diye düşündük. Romanya'daki imkanları ne yaptınız? Evi kiraya verdik. Yunanistan'da hiç olmazsa ekmek paramız çıkar diye seviniyorduk. Doktor İbrahim Temo da Romanya'daydı. İddiaçı değil miydi o? Eski iddiatçı. Sonradan muhalif olmuş. Kaçmış. Romanya'ya gelmişti. Adam sırrımıza girdi. Kendisine vekalet verdim. Ne vekaleti? Kiraları toplayacak. Yüzde onu onun olacak. Kalanını bize gönderecek. Bir müddet para gönderdi. Gelen para çok işimize yarıyordu. Yarın bir de gazete çıkarıyorduk. Çok yardım oluyordu. Daha sonra göndermedi mi? Bir zaman sonra para kesildi. Gelmez oldu. Neden? Ev satıldı dediler. Allah Allah! Meğer İbrahim Temo benim imzamı taklit etmiş. Oradaki Türkiye konsolosuyla anlaşmış. O da imzayı tasdik edince ev satılmış. E, parası ne oldu? Size gönderilmedi mi? <gülüyor> ne gezer. Koskoca bina gitti rızık vesilemiz olan o evde böylece elimizden çıkmış oldu Allah Allah neler neler olmuş yahu Mustafa Sabri Efendi Yunanistan hatıralarını anlatırken Gümülcine'de bulunan Baş müftü Nevzat Efendi'den sitayişle bahsederdi bazen bir insan bir ülkeye bedel oluyor Müftü kendisini Yunan hükümetine saydırmıştı. Hükümet baskı yapamıyordu. Müslümanlar üzerinde de tesiri kuvvetliydi. Böyle böyle bir gazete çıkaracağımızı söyledik. Hem kabul etti hem de elinden gelen yardımı yaptı. Bize ev ayrıca gazete içinde yer temin etti. Hocam gazetenin adı neydi? Gazetenin adı Yarın'dı. Yarını çıkarmaya başladık. O zat sayesinde bir süre devam edebildik. Müftü Efendi gazeteyi sınırdaki çiftçiler, köylüler vasıtasıyla Türkiye'ye de sokuyordu. Bosna herseye gönderiyordu. Çok gayretli bir adamdı. Türkiye rahatsız olmadı mı? Oldu. Yarının içeri girmesinden, dağılıp okunmasından Türk hükümeti rahatsız oldu. Tenkitlerimizden hoşlanmadılar. Bunun için Yunan hükümetiyle görüşmelerde bulundular. Mustafa Sabri Efendi, yaratılıştan mücadeleci, haksızlığa razı olmayan, hak bildiği şeyi müdafadan, fikrini beyan etmekten çekinmeyen bir insandı. Sultan Hamid devrinden de şikayetçiydi. İlmi hürriyetin bile olmadığını söylerdi. Bu kanaate nasıl varmış ki? Başına bir iş mi gelmiş? Bir keresinde Naim Bey, Şafii mezhebini müdafaa ve tercih eden bir makale yazmış. Şafii mezhebinin ilmi cihetinin daha kuvvetli olduğunu... ...hadisi şeriflere daha ziyade uygun bulunduğunu ileri sürüyormuş. Mustafa Sabri Efendi buna cevap mı vermiş? Verememiş. Bir cevap bir reddiye kaleme almış ama... ...bu gibi münakaşalar ümmeti Muhammed arasına ayrılık sokar. Mücadelelere, fitnelere sebep olur diye yayınlanmasına izin vermemişler. Üzülmüş. Şöyle derdi... Ben o makalende İmam-ı Azam ve talebeleri İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer'in nasıl yetiştiklerini, Ebu Hanife'nin bir ilim akademisi gibi talebelerini nasıl yetiştirdiğini, o zamana kadar birikmiş millet ve devlet meselelerinin nasıl halledildiğini bir hakikat olarak beyan ediyorum. Fakat sansür neşrine müsaade etmedi. Bu da bir kader değil mi? Bu da Allah'tan değil mi? Meşrutiyet ilan edilince hep sevinmişler. Bir ilmi şura kurulmasını, memleket meseleleriyle alim, fazıl, tecrübeli din ve devlet adamlarının ilgilenmesini beklemişler. Erbabı halo ak dediğimiz umurdide zevatın sözleri dinlenecek zannetmişler. Ama bakmışlar ki hürriyet bir azgınlık haline almış. Kimin ne gizli hesabı varsa ortaya dökülmüş. Bu dönemde hoca ittihatçılarla beraber miymiş? Ümid etmiş, karşı gelmemiş. O da pek çok kimse gibi iyi niyetle ittihatçıları desteklemiş. Yanlışları görünce hürriyet ve itilaf fırkasına katılmış. Ama derdi ki. Artık ki bizim partiye gelenlerin de farkı yok. Hemen ekserisi şahsi hırslar ve menfaat saikasıyla hareket ediyor. Gün geldi, ittihadçılarla başımız bir hayli derde de girdi. Bir gün bizim evi basıp beni tevkif edecekleri haberini aldım. Fatih Çarşamba'da oturuyoruz. Yatsıdan sonra kapı çalındı. Kızım kapıya bakıver. Ama dikkatli ol kim olduklarını anlamadan açma kapıyı. Peki baba. Kim o? Mustafa Sabri Efendi bir bakabilir mi? Babam evde yok. Kızım nasıl olur? Baban ikilinden sonra eve girdi. Bir daha da çıkmadı. Biz evinizi gözetliyoruz. Evin altına üstüne bir bak. Babam evde yok. Evladım tepemizi arttırma bizim. Boştu babanı. Yoksa biz buluruz Ama o zaman iyi olmaz Ben hemen ailemin ve büyük kızımın yardımıyla dama çıktım Evimizin arka tarafında bir kereste tüccarının deposu vardı Avlusu keresli doluydu İçeride bir nöbetçi genç kalırdı Beni soranlara kızım tekrar evde yok deyince içeri girdiler evi aradılar Şükür ki dama bakmak akıllarına gelmedi Damdan bakıyorum Evden çıkıp gittiklerini gördüm Fakat tekrar eve dönüp girmeyi münasip bulmadım Yandaki binanın kullanılmayan bacasına gizleneyim dedim Tutunamadım Yarı indim yarı düştüm Kereste deposunu bekleyen çocuk korktu Meğer baca çocuğun bekçi odasının bacasıymış Anne İn misin cin misin nesin sen Neden bacadan girdin içeri Tamam evladım korkma ben komşunuzum hocayım. Sus oğlum bağırma. Kim olursan ol hemen buradan çık. Dur evladım panik yapma hemen sus. Sen sen bir yerden birilerinden kaçıyorsun. Git buradan. Benim başımı belaya sokma. Ortalığı biliyorsun git buradan. Yoksa avacın çıktığı kadar bağırır ele verin seni. Tamam tamam tamam çocuk çıkıyorum tamam. Yeter ki sus bağırma. Tamam korkma. Çocuk beni odadan çıkardı. Bir yağmur yağıyor ki Allah Allah Ne iştir bu başıma gelenler Neyse tahtaların altında Kuytu bir yer buldum Oraya sindim Sabah ezanını bekliyorum Sabah herkes sokağa çıkınca ben de çıkıp kalabalığa karışacağım Mutlaka bir gözü bırakmışlardır Diye düşünüyorum çünkü Yatsı sonrasıyla sabah arasında Bayağı zaman var hocam Yahu geceler meğer ne kadar uzunmuş Hani Şair diyor ya Şebiyel daimı vakitle müneccim ne bilir? Mübtelayı gamasor kim geceler kaç saat? Sen gecelerin ne kadar uzun olduğunu dertliye, hastaya, kaçana, saklanana, hapistekine sor. Geceyi orada mı geçirdin? O ağaçların kerestelerinin altında geçirdim. Sabah oldu. Dışarıda ayak sesleri duyulmaya başladı, çıktım. Yakındaki bir medresede talebelerim kalıyordu, oraya gittim. Bir hafta bu medresede gizlendim. E, evdekiler ne yaptı peki? Sizi merak etmediler mi? Talebelerden biriyle haber gönderdim. Güya o talebe evden beni sordu. Yok dediler. Söylene söylene geri döndü. Gözetleyen varsa şüphelenmesin diye. Sizi aramaktan vazgeçtiler mi? Bir hafta geçince baktırdım. Hala beni arıyorlar. Tanınmış bir muhalif tefkif edilmişti. Türkiye'de kalmam çok zordu artık. Komşumuz olan bir tüccar vasıtasıyla Romanya'ya giden bir vapura bilet aldım. Bir kayıkla gizlice vapura çıktım, kaptanla anlaştık. Aramalara karşı indim, kömürlüğe saklandım. Kaptan problem çıkarmadı mı? Dedim ya evladım, kaptanla anlaştık. Vapur denize açılıp Türkiye karasularını geçince giyindim. Sarığımı sarıp güverteye çıktım. O sırada Romanya kralı Karol, Bükreş'te bir cami yaptırmıştı. İstanbul'dan bir heyet camininin açılışına gitmekteymiş. Onlar da güvertedeydiler. Mahmut Esat Efendi ile yeraltı cami imamı Hafız Ali Efendi de heyetteydiler. Onlar beni de heyete dahil zannetmişler. Ben hiç renk vermedim. Esat Efendi ile sohbete başladık. Mahmut Esat Efendi, Efendi Hazretleri, niçin Şeyhülislamlığa talip oluyorsunuz? İlminiz var. Dünyayı da bizden iyi biliyorsunuz. Bakınız, bendeniz ilmiye mesleğinden olmama rağmen mebus olup memleketime hizmet etmeye çalıştım. Müstekar. Bir vazife değil efendim. Ben görevimden memnun. Oldum. Bak adam ne güzel cevap verdi. Kararlı bir makam değil efendim. Ey ahmak. Sen gene memlekete hizmet edeceğim diye böyle sürün. Yerinden yurdundan kaçmaya mecburun Ne dediğinizi anlayamadım. Kendi kendime dedim. Boş verin. ...siz iyi düşünüyorsunuz, haklısınız. Neyse... ...Romanya'da Bükreş'te oturmaya başladım. Oturduğum yerde Kırım Tatarları vardı... ...ihmal edilmişlerdi. Kırım'da dini dersler görmemişler. Başlarında Salih Efendi isminde... ...çok akıllı, dirayetli, uyanık... ...dini gayreti olan bir baş müftüleri vardı... Nevzat Efendi'den de ileriydi. Bunun size ne faydası oldu? Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlerine ders okutmaya başladım. Usulü fıkh ve belagat okuyorduk. Müftü Efendi de derslere katılıyordu. Çok geçmeden ailemi de Bükreş'e getirdim. Böyle halimiz iyileşip gitmekteydi. Çok iyiydik yani. E sonra bir şey mi oldu? Harpte müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal etti. İş değişti tabi. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım. Yakaladılar. Hapse götürüyorlar. Aileme haber vermem lazım ama nasıl? Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Sizi kurtardı mı? Ne mümkün. Askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım. Komşu hakkı var dedi de. Onunla aileme haber gönderebildim. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. 38. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Produksiyon